Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Esselatu vesselamü aleyke ya seyyidel evvelin ve'l âhirin ve ila cem'il enbiya'i ve'l merselin. Ve ila cem'il evliyai ve'lhamdülillahi rabbil âlemin. Ramazan ayı boyunca hep beraber Allah'ın el esmaül hüsnasını, Allah'ın güzelliğini anlamaya, tanımaya çalıştık. Allah nasip ederse yarın bitiyor. Yarın Ramazan'daki son sohbetimizi yapmış oluyoruz. Bugün El-Hakem ismini hep beraber anlamaya çalışacağız. Ondan sonra haftada iki ismi, her bir ismi birer saat olarak anlamaya çalışacağız ki bir an önce tamamlanmış olsun. Bir an önce imanımız tamamlanmış olsun yani. Hep beraber çabamızı, gayretimizi sarf ettik. Anlamaya çalıştık. Elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince. Allah hiç kimseye hiçbir şekilde torpil yapmaz. Mutlaka bunu anlamışız, bunu biliyoruz. Zaten böyle bir şey ona yakışmaz. Böyle bir beklenti içinde olmak da onu bilmemek, onu tanımamaktır. Biraz önce mesela kapıdan girerken evet, küçük çocuk bizi sordu. Ne dedi? Hoca nasılsın dedi. Kimden öğrenmiş olabilir onu? Elbette ki babasından. Eğer arkadaşlar bizi hala bir hoca olarak görüyorsa, bu vay halimize demektir. Kuru kuruya bir bilgi verdiğimizi eğer zannettilerse vay halimize gerçekten. Bu durumda demek ki bizi tanıyamamış, tanışamamışız demektir. Bu iş o kadar basit değildir. Eğer bir hoca olarak görürse, sadece benden bilgi arabadır. Kuru bir bilgi. Kuru bir bilgi, yük olan bilgidir. Resulullah Efendimiz Ali Aleyhissalatü Vesselam buyuruyordu, doymayan nefisten, doymayan nefis deyince doymayan mideyi kastetmiyor yalnız. Gözü doymuyor ya, Gözün doyumsuzluğundan sana sığınırım ya Rabbi. Kabul olmayan duadan sana sığınırım ya Rabbi. Öyle rastgele yapılmış dua. Dua olsun yani. Ben de dua yapmış olayım. Böyle bir duadan da Resulullah Efendimiz Allah'a sığındı. Bir de fayda vermeyen elimden sana sığınırım dedi. Eğer bizim verdiğimiz kuru bir bilgi ise o fayda vermeyen bir bilgidir eğer bilgiyi imana dönüştürmedikse, ahlaka dönüştürmediysek, onu amele dönüştürmediysek, onu hayatımızın içine alıp, onu yaşamadıksa, o faydasız bir ilim, faydasız bir bilgi demektir. Şu anda ihtiyacımız olan şey, bilgi değildir. Her tarafta bilgi yağıyor zaten, bilgi kaynıyor. Eğer biri bir şey öğrenmek isterse, Öğrenmenin yolları o kadar çok ki, o kadar açık ki öğrenmemek mümkün değildir. Bir anda yüzlerce alimin ne söylediğini bir konuda hemen öğrenebilirsin. Yani elimizdeki araçları kullanarak bilgiye rahatlıkla ulaşabiliriz. Ama ihtiyacımız olan, eksigimiz olan şey bilgi değildir, imandır. Allah'a imandır. Kendimizi bilmemek, tanımamaktır. Kendimizi Allah'ın nefretli ruh olarak takmamaktır. Allah'ı kabul etmemektir. Allah'ı bilmemek değil, Allah'ı kabul etmemektir. Bir ay boyunca yarınla beraber 30 tane ismi beraber öğrenmiş oluyoruz. Bu 65. isimdir, El Hakem ismi. eğer gerçekten Allah'ı dinlemeye çalıştıksa, ayetlerinden onu tanımaya, anlamaya çalıştıksa, en az Allah'a olan imanımızın otuz kat artmış olması lazım. Ben Ramazan'dan bunu bekliyordum, bunu bekliyorum doğrusu. Yani biri kendisine baktığında, Allah'a imanının arttığını bilmesi ve bunu tatmış olması lazım. Allah'a yakınlığı tatmış olması lazım. Aksi takdirde ne kadar bizi dinlemişse o kadar almıştır. Demek ki dinleyememiş demektir. Gönlünü açamadı demektir. Evet. Allah hakemdir. El hakem. Allah hayrul hakimindir buyurdu. Hüküm verenlerin tek hayırlısıdır. Onunla hüküm verenlerin hükmü hayırlidir. Allah hükmü neyle veriyor? Elbette ki kitabıyla. Kitabında ayetleri okuyunca Allah'ın kitabını kendisiyle hüküm verilsin diye indirildiğini beyan ettiğini göreceğiz. Allah'ın hükmüne hükm etmeyenler zalimlerin ta kendisidir dedi. Allah'ın verdiği hükmü kabul etmeyenler münafıktır dedi. Halis Muhris münafıktır dedi. Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiğinde gönlünde hiçbir ağırlık hissetmeksizin, duymaksızın kabul etmeyenler Allah'a ve ahiret gününe iman etmemiştir dedi. Allah'ın emrini, hükmünü yumuşatmak, daha yumuşak hale getirmeye çalışıp kullarına öyle takdim etmek Allah'a yapılmış saygısızlıktır. Allah'ın hükmünü kabul etmeyenler, Allah ve Resulü'nün verdiği hükmi kabul etmeyenler, Allah kafir dediyse kafirdir, münafık dediyse münafıktır, zalim dediyse zalimdir. Allah bir de buyurdu, böyle dilini evirip, çevirip bahane aramaya gerek yok ki. Evet. Allah el-Hakem'dir, hüküm verendir, hükmedendir. Bununla beraber hükmünde mutlak galip olandır. Hangi hükmü verirse onu mutlaka gerçekleştirir, hükmünün karşısında durabilecek Hiçbir varlık yoktur. Kul nasıl hakem olur? Allah'ın el-Hakem ismi ne zaman onda tecelli eder? Allah'ın hükmüyle kendisine hükmedince, ailesine hükmedince, hayatına Allah'ın hükmüyle yani Kur'an ile hükmedince el-Hakem ismi onda tecelli eder. Hakem ismini almayı hak eder. Allah hakem ismiyle ona tecelli eder. Hakem ismi ayrı, hakem ismi ayrıdır. Hakim hikmetle muamele eden, hikmetle yaratan. Hakem ise, dilimizde zaten vardır, hakemlik yapan. Kim doğrudur, kim yanlıştır? Kim haklıdır, kim haksızdır? Bu konuda hakemlik yapan. Hayatın her anında mutlaka Allah'ın hakem ismi tecelli ediyor. Hayatın her anında. Bununla beraber Allah'ın hakem ismi tecelli ederken bütün isimleriyle beraber tecelli eder. Bütün isimleriyle. Yani birinin hakem olabilmesi için onun görmesi gerekir, besir olması gerekir, zemi olması lazım, işitmesi lazım, habir olması lazım, haberdar olması lazım. Böyle hakem Allah olunca eh ne buyurdu? Hayırul hakimin hayırlı hükmeden, Hükmünde mutlak hayır olan. Neden? İsimleri tecelli ediyor da ondan rahimdir, kerimdir, vahabdir. Güzelliği tecelli ediyor da ondan. Ama biri Allah'ın hükmünü kabul etmezse, hakemliğini kabul etmezse, Allah buyurdu, şeytanın hakemliğini kabul ediyor. Yani Rab olarak Allah'ı değil, şeytani kabul eder dedi. Hatta öyle bir tehditte bulundu ki ayrıca, Hüküm verilince, Allah ve Resulü hüküm verdiğinde, yani o hüküm ayetse, Resulullah Efendimiz o ayette öylesine hükmetmişse, eğer gönlünde onu kabul ederken, kabul etse ama gönlünde ağırlık hissetse, o mümin değil dedi Allah. Beni kabul etmemiş dedi. Yine buyurdu, herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne götürün. O ne hüküm verirse onu öyle kabul edin. O size göre zarar olsa bile. O hüküm sizin kendi nefsinizin aleyhinde olsa veya ananızın, babanızın aleyhinde olsa yakın akrabanızın aleyhinde olsa bile, onu gönül rahatlığıyla öyle kabul edin. Çünkü, sizin asıl yakınınız Allah'tır dedi. Eğer Allah'ın hükmünü kabul etmezsen, Allah'ı kaybedersin. Akramadan yana, kendinden yana, anandan, babandan yana durup onların rızasını kazanabilirsin. Bu durumda Rabbini kaybedersin dedi. Önce ilgili ayetleri anlamaya çalışalım. Sonra devam edeceğiz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inne kane taifetun minkum amenu billezine ursiltu bihi Eğer içinizden bir kısmı benim göndermiş olduğum hakikate iman etmişse ve taifetun lem yu'minu bir kısmınız da iman etmemişse vesbiru hatta yahkumallahu baynana Sabredin dedi. Allah'ın hükmü gelinceye kadar sabredin. Ve huve hakimi. O hüküm verenlerin tek hayırlısıdır. İman edenler Allah'ın hükmüne sabretsinler, beklesinler. Allah hükmünü verecek. İman etmeyenlerin belasını verecek dedi yani. İman edenler sabretsinler. Allah hükmünü verecek. Onun verdiği hüküm en hayırlı hükümdür. Kulillâhüm de ki: "Allah'ım, Fâtırü's semâvâti vel ard. Sen göklerin ve yerin yaratıcısısın. Fâtır'ısın. Alîmul gaybi ve şehâde." Gaybi, görüneni ve görünmeyeni bilensin. Görünenin, görünmeyenin âlimisin. Ente tahkumu beyne ibadik. Kullarının arasında, ablerinin arasında hükmü verecek olan sensin. Fima kanu fihi yahtecifun. Onların kendi aralarında ihtilaf ettikleri şeylerde hükmü verecek olan sensin yani herkes ben haklıyım diyebilir ben güzel yapıyorum diyebilir ama kim güzel yapıyor kim haklıdır bu hüküm Allah'a aittir kulları arasında hüküm verecek olan Allah'tır bu hüküm sadece ahirete ait bir hüküm değildir. dünyadaki hükmü de veren odur kazanan burada kazanıyor, kaybeden burada kaybediyor. Çünkü hükmü veren odur. Nasıl? Zahire göre bakıp bunu anlamak mümince bir bakış değildir. Manevi olarak bakmak gerekiyor. Eğer kul haklıysa, haktaysa, haktan yana durmuşsa Allah onun lehinde hüküm vermiştir. Ve o kazanmıştır. Neyi kazanmış? Allah'ı kazanmış. Allah'ın yakınlığını kazanmış. Allah'ın sevgisini kazanmış. Gönlü cennete dönmüş, cenneti burada kazanmış. Ama haksızsa, zahiri olarak kazanmış gibi görünebilir. Söyledim, bu mümince bir bakış değildir. O kaybetmiştir. O Rabbinin yakınlığını kaybetmiş. Muhabbetini kaybetmiş. Rızasını kaybetmiş. O kendi insanlığını kaybetmiş. Sadece kendini değil. Kendisiyle beraber etrafındakilerini kaybetmiş. Kaybeder. Ama zahiri olarak sanki kazanmış gibi görünebilir. Allah'ın hükmü nedir? Baktığımızda Allah'a göre kazanmışsa, Allah'ın vahyine göre kazanmışsa, Allah onun lehinde hükmünü vermiştir. Ötekinin de aleyhinde hükmünü vermiş demektir. Elem tere ilellezine utu nesiben minel kitab. Allah bak dedi o kendilerine kitap verdiklerimize, onlara vahiy verdiklerimize, onlara bir bak. Onlar kitaptan nasiplerini almışlar. Yani anlamaları gerektiği kadar anlamışlar. Öğrenmişler. ne ila kitabillah. Onlar Allah'ın kitabına davet ediliyorlar. Neden? Liyahkume <gülüyor> beynehüm. Aralarında hüküm verilmesi için. İman etmişler. Sözde mümindirler. Aralarında Allah'ın kitabı ile hükmedilsin diye davet ediliyorlar. Sunneye tevellâ fariqun minhum. Onlardan bir kısmı döner. Döneklik yapar. Yüz çevirir. Ve hum mu'ridun. Yüz çevirip dönüp giderler. Evet. Ayet devam ediyor. Bu Ali İmran 23. 24. ayettir. Zalike <gülüyor> bi Neden bunu böyle yapıyorlar? Çünkü onlar diyorlar ki: "Len temessena'n-naru illa eyyamen ma'dudat. Biz cehenneme gitsek bile, ateşin içine girsek bile bu sayılı günlerdir. Sayılı günlerde cehenneme gideriz, sonra çıkarız." Vgara rahim diniyim. Dinleri onları mağrur etmiş, dinleri onları aldatmış. Bu Allah'ın dini de evledi. Bu onların kendi kendine ürettikleri dindir. Dinleri onları aldatmış. Makhanu yefterun. Onlar Allah'a iftira atıyorlar. Bunu uyduruyorlar, Allah'a iftira atıyorlar. Sanki bunu Allah söylemiş gibi söylüyorlar. Demek ki cehenneme gidince çıkış yokmuş öyle. Birkaç dünyanın yokmuş öyle. Çıkış yokmuş demek. Ve iza du'a ilallahi ve resulih li yahkuma beynehum. Onlar aralarında Allah ve Resulü'nün Hükmetmesi için davet edildiklerinde, izaferi qulminhum mu'ridun. Bakarsın ki onlardan bir kısmı döner, yüz çevirir. Allah ve Resulünün vereceği hükmü kabul etmez yani. Kabul etmiyorum da demiyor, yüz çeviriyor, çekip gidiyor. Ve in yekun lahumul hak يأتي إليه مزعنين eğer hak kendilerinden yanaysa boyun eğerek gelirler hak kendilerinden yanaysa anladı ki odur kendisi kazanacak kendisi haklıdır Allah ve Resulünün hükmüne göre Kur'an'a göre başını eğiyor, boyun eğiyor, İşittik ve itaat ettik, Allah'ın emrine uyaracağız deyip gelirler. Ama hak kendilerinden yana değilse yüz çevirip gider, gelmez. Kabul etmiyorum da demiyor, Allah ve Resulü'nün verdiği hükmü kabul etmez. Başka hüküm arar yani. اَفِ قُلُوبِهِمْ مَرَدُونَ Bunlar neden böyle yapıyorlar? Bunların kalplerinde hastalık mı var? Emir tabu em yahfu ne en yahif Allahu aleyhim ve Resuluhu. Yoksa Allah ve Resulünün kendilerine haksızlık yapacağını mı düşünüyorlar? Ben zalimun Hayır dedi Allah. Onlar bunun böyle olmadığını biliyorlar. Onlar zalimlerin ta kendileridir. Kendileri zalim olduğu için biliyor ki haksızdır, biliyor ki yanlış yapıyor. Evet, onun için Allah'ın hükmünü kabul etmiyor, edemiyor. Yoksa Allah'ın haksızlık yapmayacağını biliyor. Efe gayre allahi ebteği hakema Ben Allah'tan başka hakem mi arayacağım? Allah müminlerin söylemesi gereken sözü söylüyor. Peki, yani ben Allah'tan başka hakem mi arayacağım? Allah'ın hakemliği dururken, Allah ve Resulünün hükmü dururken, وَهُوَ الَّذ۪ي اَنَزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَسَّلَ O ki kitabı indirmiş, onu açıklamış, en ince ayrıntısıyla tafsil etmiş onu. Yani anlaşılmayacak hiçbir şey yok onda. Hükmü verilmemiş, hiçbir hüküm yoktur. Hal böyleyken Allah'tan başka hakem mi arayacağım? اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ Kendilerine kitap verdiklerimiz onu biliyorlar. Ennehu münezzelun min rabbike bil hak Bu kitabın Allah katından hak ile indirildiğini, bunun Allah'ın hikmi olduğunu biliyorlar. Yahudi de biliyor, Hristiyan da biliyor, Müslüman da bunu biliyor. Fela tekunenne minel mümterim. Sakın şüphe edenlerden olma. Ve temmet kelimatu rabbike sidqan ve adla. Rabbinin kelimeleri, sözü doğrulukça ve adaletçe tam kemalindedir. Ve huves semi'ul alim. O her şeyi İşiten ve her şeyi bilendir. Ve تُتِعْ اَكْسَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ Eğer sen yeryüzündekilerin çoğuna itaat edersen, uyarsan, يَدُلُّكَ اَنْ سَبِلِ اللّٰهِ Seni Allah yolundan saptırırlar. Yani herkes böyle yapıyor, çoğunluk böyle yapıyor, biz de bunlara uyalım dersen onlar seni Allah yolundan saptırırlar. İn yetebu illa zenne. Çünkü onlar zana uyuyorlar. Allah'ın hükmüne de zanna uyuyorlar. Ve in hum illa yahrusun. Onlar sadece boş boş konuşur, atıp tutarlar. İnne rabbeke huwa a'lemu men yedillu an sabeelih. Elbette ki Rabbin kimin yolundan kendi yolundan saptığını en iyi bilendir. Ve huve bil muhtadin. O hidayette olanları da bilendir. Allah ile beraber olanlar hidayette, olmayanlar deralettedir. Allah'ın hükmüyle hükmedenler hidayette de deralettedir. Bu hüküm sadece herhangi bir işin için değil. Bütün hayatı boyunca Allah'ın hükmüyle hükmetmek. Elbette ki önce kendine oraya geleceğiz inşallah. سُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنْدَى رَبِّكُمْ تَخْتَسِمُونَ Sonra siz kıyamet günü Allah'ın huzurunda birbirinizden davacı olmak üzere mutlaka Allah'ın huzurunda duracaksınız. Hüküm Allah'ındır yalnız. Herkes kendine göre ben haklıyım diyebilir ama hükmü Allah verecek. Ve men ezlemû mi men kezzebe alallah Allah'a karşı yalan söyleyenden daha zalim kim vardır? Ve kezzebe Bistiki izca Oysaki o doğru olan, sadık olan, Allah'ın kelamı ona gelmişken, Allah'ın kelamı önündedir, elindedir, ama Allah'a iftira atıyor. Allah'a böyle söylemiş diyor. Hakikat elindeyken bunu ayetle söylemesi gerekmiyor. Biri dese ki bir kul, ben Allah'ın kuluyum diyen mümin biri dese ki Allah'ın güzel dediği bir şeye bu güzel değildir dese hak dediği bir şeye bu hak değil dese helal dediği bir şeye bu helal değil dese ne yapmış olur? Allah'a iftira atmış olur. Ayeti bir daha okuyayım. وَمَنْ اَزْلَمُوا مِنْ مِنْ كَزَّبَ عَلَى Allah Kelimeyi, yani çevirirken zorlanıyorum doğrusu. Allah'a yalan söyletenden. Evet. Allah böyle söyledi diyor ama yalan. Allah öyle söylememiş. Allah'a yalan söyletti كَزَّبَ <gülüyor> عَلَى Allah. Yalanını Allah'ın üzerine atıyor. Allah söylemiş diyor. Evet. Bundan daha zalim kim vardır dedi. Ela sefi cehenneme mesven bil kafirin. Cehennem kafirler için yeterli değil midir? Yani eğer Allah buna niye ceza vermiyor diyorsan, cehennem ona yeterli bir ceza değil midir? ve الذي جاء بصدقي وصدق doğruyu getiren ve doğruyu tasdik edenlere gelince doğruyu getiren Resulullah Efendimiz tasdik edenler müminlerdir. Doğruyu getiren ve doğruyu tasdik edenlere gelince ulaike humul muttaqun onlar muttakilerdir. Onlar Allah'a karşı sorumluluğunu kabul edip sorumluluğunu yerine getirmeye çalışanlardır. Lehum ma yashauna inde rabbihim zalike cezael muhsinin Onlara Rablerinin katında ne dilerlerse vardır işte muhsinlerin muhsin olanların mükafatı böyledir Güzel olanların güzel yapanların muhsin güzel demek güzel olanların güzel yapanların mükafatı böyledir Allah'ın hükmüyle hükmedenler güzelmiş. Allah'a karşı takva sahibi olanlar güzelmiş. İnne Allaha ya'murukum kesinlikle şunu şöyle bilin ki Allah size şunu emrediyor. Entu'zzu amanati ila ehliha. Emanetleri ehline vermenizi teslim etmenizi emreder. Ve izah hakemtüm benen nas insanlar arasında hüküm verdiğinizde verdiğiniz zaman en tahkimumu bil adil kesinlikle adaletle hükmetmenizi emreder. İnallahu ni imma yizukum bihi. Eğer bunu anladınızsa, Allah size evet, ne kadar güzel vaaz ediyor. Allah vaaz ediyormuş. <Sessizlik> İnne Allahe kana semî'en basira. <Sessizlik> Muhakkak ki Allah her şeyi, sizin yaptıklarınızı, verdiğiniz hükümleri işitiyor ve görüyor. Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın yani. Ey olandır Ey iman edenler. Eti Allah'a Allah'a itaat edin ve eti Resul Resulüne itaat edin ve ulul emri minkum. Bir de sizden olan emir sahibine itaat edin. Sizden olan emir sahibi ne demek? Memleketleri idare edenler bunu kendi saltanatları için kullanıp işte biz kralız biz halifeyiz ne söylesek Allah'ın emri Resulünün emri gibidir ona uyu böyle söylediler Zulüm ediyor. bu ayeti gösteriyor Ulu'l-emr ayetini gösteriyor Allah'a Resulüne bir de sizden olan Ulu'l-emre itaat edin diye Ulu'l-emr ismi üzerinde emir sahibi. Emri almış olan, emri Allah'tan almış olan. Allah'ın emri neyse, Resulü de onunla emrediyor mu? Ediyor. Ulul emr, aynı emri takdim edendir. Kıl kadar ayrılmış olsa, ulul emr olmaktan çıkar. Bununla beraber, ulul emrin, Peygamber'e varis olması gerekir. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olması gerekir ki ulul emr olsun. Yoksa böyle nefsine göre hüküm versin, aklına göre hüküm versin, insanlara göre hüküm versin, ulul emr olsun. Olur mu? Allah uy dedi yalnız. İtaat et dedi. Emir Allah'ındır. Resulü'nün emri olmaz. Resulü Allah'ın emriyle emriler. Eğer kendinden bir emir verse, buna karşılık Allah ne dedi? Eğer, siz dediniz ki Allah'ın Resulü kendinden konuşuyor, kendine göre bir şey söylüyor, o bize atfen bir şey söylerse dedi, onun can damarını koparırım dedi. Umul emri de aynı konumdadır. Ayeti doğru anlamak gerekiyor. Allah kullarına akıl vermiş. Yani birileri öyle söyledi diye hadi bunu kabul edelim. O emir Allah'ın emri ise Allah nasıl ona itaat eder? Evet. Emir sahibi Allah'tan emri almış olan demektir. Fe'in tenazatum fi şeyin eğer herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz. Rudduhu ila Allahi ve Resul. Onu Allah'a ve Resulüne götürün. İn kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir. Eğer siz Allah'a ve ahiret gününe iman etmişseniz bunu böyle yapın. Bir sorun mu var? Bir anlaşmazlık mı var? Onu Allah'a ve Resulüne götürün. Onu Kur'an'a götürün. Onu sünnete götürün. Resulü yok Allah vahyetmiştir. Resulü onunla hükmetti. Kime götürmesi gerekir? Ulul Emre götürmesi gerekir. Başta onu söyledi zaten. Öyle kendine göre hüküm veren değildir. Allah'ın hükmüyle hükmedecekse götürmen lazım. Siz müminseniz Allah'a ve ahirete iman etmişseniz bunu böyle yapın dedi etmemişsen, etmemişsen Allah'ın sana sözü yok. Onu kanuna götür, onu töreye götür, onu adetlere götür. Sen bilirsin. Nereye istersen oraya götür. Hadi bu sorun var, hadi cemaat kurun, böyle yapın. Kime göre hüküm verecek? Herkesin kendine göre kanunları vardır. Zâdike hayrun sizin için hayırlı olan budur. Ve ehsenu te'vil. Netice itibariyle de güzel olan budur. Bu sizin için hem hayırlı hem de netice itibariyle güzel olandır. Elem tere ile lezine yez'umune ennehum amenu bima önzile ileyke ve ma önzile min qavlik. Hitap Resulullah Efendimiz'dedir. Görmez misin o kimseleri ki hem sana indirilene iman ettiğini söylüyorlar hem de senden öncekilere iman ettiğini söylüyorlar. Ama bununla beraber Yürüdüğüne en yetehakemu ile tağut Ama iş hüküm almaya gelince onlar Tagut'un önünde muhakeme olmak isterler. Yani şeytanın önünde muhakeme olmak istiyorlar. Huğat emru en yekfuru bihi. Oysaki şeytanı inkar etmeleri onlara emredilmişti. Allah'ın hükmünden başka hükmü inkar etmeleri onlara emredilmişti. Ve yuridu şeytanu en yudillahum dalalen ba'ida. Şeytan onları dönemeyecekleri uzak bir dereate düşürmek istiyor. Dönemeyecekleri. Allah'ın hükmünü kabul etmeyip başka hükümleri kabul ederse biri başka başkalarının hüküm vermesine giderse şeytan onları dönemeyecekleri bir uçurumdan aşağıya atar demektir. Sürüklüyor oraya doğru. Ve قِيلَ لَهُمْ Onlara Allah'ın indirdiği hükme gelin denildiğinde اِلَى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَى Allah'ın Resulüne indirdiğine gelin denildiğinde re'eytel ne anke enke da münafıkların senden çekindiğini görürsün uzaklaştığını görürsün uzaklaştıkça uzaklaştıklarını görürsün münafıkları biri Allah'ın hükmüne davet edildiğinde uzaklaşıyorsa kabul edemiyorsa Allah buna münafık dedi Evet. Kullar arasındaki hükmü bütün kitaplardaki aynıdır. Allah öyle beyan etti. Ve ketebna aleyhim fiha. Biz onların kitabında şöyle yazdık, şöyle onlara emrettik, farz kıldık. Emrimiz budur. Nemiş emri? en nefse bil nefs. Cana karşılık can. Biri birini öldürürse ceza olarak hüküm olarak onun öldürülmesi gerekir Cana Can nefse nefs bu ve aynı bil ay gözle göz bu ve enfe bil en bu ve uzunne bir uzun bu ve senne bilsen veruh kısaas burna burun dişe diş azalara karşılık aza yani Evet, kısas olarak aynı muamele yapılacak. Yani biri birinin dişini kırarsa onun da dişi kırılacak. Burnu kırılırsa o da onun burnunu kıracak. Öldürürse o da öldürülecek. Gözünü çıkarırsa o da gözünü çıkaracak. Evet, yaralar da aynı şekilde kısastır dedi. Yara. Onu herhangi neresinden yaralamışsa aynı şekilde kısas yapılacak, uygulanacak. Allah'ın hükmü budur dedi. Şimdi öyle mi yapılıyor? Yok. Kendilerinin verdiği hüküm sanki daha güzelmiş gibi, daha doğruymuş gibi. Bu zalimler için güzel olabilir. Ama mazlumlar için doğru değildir, yanlıştır. Zalimlerin verdiği hüküm zalimleri sevindirir. Mazlumları değil. Hükmü kabul edenler, zulmedenlerdir. Allah'ın hekmini kabul etmeyenlerde zalimdir. Hemen tesaddeke bihi bununla beraber kim ki sadakat ederse Allah'a sadakatini gösterip o karşıdakine verilen cezadan vazgeçip onu tasadduk ederse kendi hakkımdan vazgeçtim ona ceza verilmesin derse, Allah'a karşı sadakatini gösterip, karşıdakine de, kendisine zulmedene de, evet. sadaka olarak onu ikram ederse, فَهُوَ kefaretun lehu, Bu onun için kefarettir. Yani, affeden günahı, mahfireti olur, günahlarına kefaret olur. Yani Faranca bana böyle zulmetti, ben ona ceza vermekten vazgeçtim derse bu onun günahına kefarettir. Ve men lem yahkumu yahkum bima Allah Her kim ki Allah'ın hükmüyle hükmetmezse pe olaike humu zalimun. İşte onlar zalimlerdir. Benim verdiğim hüküm budur dedi. Kim Allah'ın verdiği bu hükümle hükmetmezse onlar zalimlerin ta kendisidir. Allah zalimleri sevmez buyurdu. Allah cehennemi zalimler için hazırlamıştır buyurdu. Eğer biri Allah'ın hükmünü kabul etmiyor, hükmüyle hükmetmiyorsa, Allah bu işi bilmiyor demiştir. Allah zulmetti demiştir. Ben ondan daha güzel hüküm veririm demiştir. Başkalarının verdiği hüküm, Allah'ın hükmünden daha güzeldir demiştir. Bu nasıl mümin olsun? Eğer Allah'ın hükmü uygulanmış olsaydı kim kime zarar verebilirdi? Kim kimi dövebilirdi? Kim kime hakaret edebilirdi? Kim kime küfür edebilir? ya da bir tarafını kırabilirdi? Yapabilir miydi bunu? Başına geleceğini biliyor. Aynı ile başına geleceğini biliyor. Yapabilir mi? Biri nasıl çıkıp bu adilce değildir diyebilir, bu zulümdür diyebilir. O zulmesin ona bir şey olmasın. Niye? Rabbi <gülüyor> ki Allah kendine yemin etti. Senin Rabbine yemin olsun ki dedi. Senin Rabbine yemin olsun ki. Hayır dedi. يُؤْمِنُونَ <gülüyor> hattaye yahkimu ke fima shajara bainahum Rabbine yemin ederim ki onlar kendi aralarındaki o çapraşık işlerinden dolayı seni hakem yapıp summe la yajidu fi enfusihim haraca sonra da kendi nefislerinde kendi gönüllerinde hiçbir Sıkıntı, hiçbir ağırlık, hiçbir zorluk hissetmek sizin. Yani tam bir teslimiyetle, Mimma qadiyte ve yuslimu teslima. Evet. Tam bir teslimiyetle teslim olup kabul etmedikçe mümin olmazlar, iman etmiş olmazlar. Bir de eşlerle ilgili, ailevi sorunlarla ilgili bir ayet. Ve şikah khiftum shiqaqe beynehuma tab'a suhkamen min ahlihi. Eğer eşlerin, karı kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, bir sorun, sıkıntı yaşanıyorsa, onlar birbirlerinden uzaklaşacaksa ona müdahale edin. Yani sorun daha büyümeden ona müdahale edin. Araların açılmasına müsaade etmeyin. Nasıl yapın? Vahkemen min ehliha in yurida. Bir hakem kadın tarafından, bir hakem de erkek tarafından in <gülüyor> yurida. İslahen يُوَف۪يقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا Eğer onlar, onların aralarını ıslah etmek isterlerse, Allah, aralarındaki dargınlık yerine, onlara ikramda bulunur. O dargınlığı giderir, bir de ikramda bulunur. Bunu yapın dedi yani. اِنَّ اللّٰهَ كَانَا alimen kabira. Muhakkak ki Allah her şeyden haberdar olan, her şeyi bilendir. Allah sizin için böyle hüküm vermişse bunu kulak ardı etmeyin. Yani araları açılmadan bir hakem kadın tarafından, bir hakem de erkek tarafından gelsinler, ikisini dinlesinler. Evet, aralarını düzelsinler. Hükmü Allah'a göre hüküm versinler. Hangisi haklıdır, hangisi haksızdır, hangisi yanlış yapıyor, hangisi doğru yapıyor, onlara söylesinler, onlara da düzelsinler. Onlar da düzelir dedi Allah. Eğer siz böyle yaparsanız dargınlık yerine Allah onlara ikramda bulunur, geçimlilik verir buyurdu. Allah hükmü nasıl vermemiz gerektiğini beyan etti. Eğer biri Allah'ın verdiği hükmi kabul etmiyorsa Allah'ı hakem olarak kabul etmemiştir. Yani Allah'ın el hakem ismine iman etmemiş demektir. Hem de verdiği hükmü bütün gönlüyle kabul etmedikçe, gönlünde bir ağırlık, bir sıkıntı duymaksızın kabul etmedikçe Allah onlar mümin değildir dedi. İman etmiş olmaz dedi. Neden? Allah'a güvenmiyor. Senin güvenmediğin Allah olur mu? Güvenilmeyen Allah olur mu? Söyledim biraz önce Allah'ın hükmü bütün isimleriyle beraber tecelli ediyor. Bütün isimlerinde tecelli ediyor. Allah hükmü verirken Rahman ve Rahim'dir. Kerim'dir. Afudur. Eğer sen Allah'ın hükmünü kabul etmedinse bunları da kabul etmedin. Allah rezzaktır. Korkma, endişe etme. Sen bunu da kabul etmedin. Yani Allah'ın bütün isimlerini reddetmiş etmiş oldun. Onun için Allah o imanını kaybetmiş mümin değildir dedi. Dönüp bakacağız kendimize Hayata çevremizdekilere Acaba Allah'ın hükmünü Gönlünde bir ağırlık hissetmeksizin Bir sıkıntı duymaksızın Kaç kişi kabul ediyor edebiliyor Kaç kişiye Allah'ın hükmü budur Allah bu konudaki hükmünü böyle vermiştir deyip Allah'ın hükmüne davet ettiğimizde acaba ben müminim, müslümanım diyen kaç kişi kabul ediyor? Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler, ey iman ettiğini iddia edenler Kunu kavvamine bil kist Hüküm verirken Kuvamında olun Adaleti yerine getirmeye çalışın. Allah'ın hükmüyle hükmedin. Şu eda'e lillah. Allah için şahit olun. Şahitliği Allah için yapın. Yani hangi bir konuda eğer şahit olmanız gerekiyorsa, isteniyorsa şahitliği yapın ve bunu Allah için yapın. Bu şahitliği yaparken Allah adına hüküm verirken, adaleti sağlamaya çalışırken velev ala enfusikum. İsterse bu sizin nefsinizin aleyhine olsun, doğruyu söyleyin. İsterse sizin aleyhinize olsun. Sizin zararınıza olsun. Doğruyu söyleyin. Şahitliği Allah için yap. Evin, değil. İsterse ananın babanın aleyhinde olsun. Akrebin, istersen akrabalarının aleyhinde olsun bunu, bu şahitliği Allah için yapın im yekun ganyen ev fakir şahitliği yaparken muhatap ister zengin olsun ister fakir olsun yani bu zengindir bundan yana durayım ya da bu fakirdir bundan yana durayım deme zengin olsun fakir olsun yakın akraban olsun anan baban olsun İstersen sen kendin ol. Şahitliği Allah için yap, hükmü evet. Allah adına ver. Allah evla bihi. Allah hepsinden evladıdır dedi. Anandan da, babandan da, akrabandan da, zenginden de, fakirden de Allah evladıdır. Evet. Allah önceliklidir önce gelir. Anandan babandan önce gelir Allah dedi. Senin kendi nefsimden de önce gelir. Eğer Allah'a iman etmişsin, ya yücelizine amel Sen iman etmişsen Allah senin için herkesten önce gelir. Herkesten önceliklidir, evladır. Önde gelir. fala ol heva hevana uyma hevesine uyma yani sana böyle güzel geldi diye herhangi bir şekilde nefsine uyma en taadilu ve in denu dirinizi bükerek Şahitlik yapmayın, Yalan yere doğrumuş gibi yalanı doğru gibi takdim etmeyin. Ev tarayılı, ya da döneklik yapmayın, bununla beraber çekinmeyin. Yaparsanız ne olur? Ve in Allah ekkane bilma teğmalûne bilmiş olun ki Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ın huzurundasın. Allah hakemdir. Hakem isminin kulda tecelli edebilmesi için nasıl davranmamız gerektiğini de Allah beyan etti. Nasıl hakem olacaksın? Allah onu beyan etti. Hükmü nasıl vereceksin? Onu beyan etti zaten. Önce kendi kendimize hakem olmamız gerekir. Allah'ın hükmüyle kendimize hükmetmemiz gerekir. Nefsimizle, ruhumuz arasındaki hükmü kendimiz vermemiz gerekir. Eğer iş nefse kalırsa bizi cehenneme sürükler. Nefisten yana durursak kendimize zulmetmiş oluruz. Manevi tarafımıza zulmetmiş oluruz. Nefis şeytanla işbirliği yapar, bizi cehenneme sürükler. Her kendimizi savunduğumuzda, hiç farkında olmadan Nefisten yana hüküm vermiş oluruz. Allah ne buyurdu? O sizin aleyhinize olsa bile dedi. Sen hüküm verirken tarafsız durman gerekir. Tarafsız. Şahitliği Allah için yap dedi. Karşındakine muamele ederken... ...kendine tanıdığın hakkı... ...karşındakini de tanıyıp... ...hükmü öyle vermen lazım. Biri bir söz söylemiş... ...öteki on söz söylemiş... On söz söyleyen hala ben haklıyım diyor. Ama Allah ne buyurdu? Göze göz, cana can, dişe diş, buruna burun, göze göz yaralar karşılıklıdır dedi. Sen bir kelime söyledin. Yani biri bir kelime söyledi, sen de ona bir kelime söyledin. İkinci söylediğin kelime zulümdür. Haksızlıktır. Söyledin bir kelime hakkını aldın. Hakem olmak bu değildir. Yani, Allah'ın hükmüyle hükmetmek bu değildir. Ya da biri hiçbir şey yapmamış, bakıyorsun öteki aleyhinde konuşuyor. Sana ne zararı var? Ne zararı oldu sana? Sen bunu konuşurken ne kazanıyorsun? Evet. Yani, Allah'ın hükmüyle önce kendimize hükmetmemiz lazım. Aynı şekilde kendi ailemizde ev halkına Allah'ın hükmüyle hükmetmemiz lazım. Burunduğumuz yerde Allah'ın hükmüyle hükmetmemiz lazım ki Allah'ın hakem ismi tecelli etsin ve bununla beraber Allah bizi mümin olarak kabul etsin. Yoksa mümin olarak kabul etmiyor. Hükmü olmayan biri ilah olur mu? Olmaz. Hükmü üzerimizde geçmeyen biri bize Rab olur mu? Olmaz. Bu durumda hükmü üzerimizde geçmiyorsa hakemliğini kabul etmemişiz, hükmünü kabul etmemişiz, Rablığını kabul etmemişiz, ilahlığını kabul etmemişiz. Evet. Allah hepimizi Allah'ın el-Hakem isminin tecellisini mazhar eylesin. Amin. Hakem ismiyle hakem kılsın inşallah. Amin. Onun hükmünün dışında hüküm verenlerden eylemesin. Amin. Kendine zürmedenlerden eylemesin. Allah'ın hükmünü beğenmeyip kendi kendine ya da başkaları adına nefsiyle hükmedenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi zalimlerden eylemesin. Amin. Arkadaşlar soru göndermişler. Sizin dışınızda çevremdeki hiç kimseye tahammül edemiyorum. Konuşmak veya muhatap olmak istemiyorum. Sürekli dua halinde olmak istiyorum. İşimde büyük bir boşluk var. Bu hale anlam veremiyorum. Manevi itibarla... Gönül mutlaka halvet istiyor. Yalnızlığı istiyor yani. Nasıl ki Resulullah Efendimiz Hira'ya gittiyse o Hira'ya gidiş öyle şehirden kaçış değildir. Kalabalıktan kaçış değildir. İnsanlardan kaçış değildir. Hira kelime manası arayış demektir. Hira, arayış demek. Kelime manası budur. Arayış yeri. Rabbini arıyor. Hakikati arıyor. Oraya gidince ne yapıyor? İbadet ve tefekkür halindedir. Tefekkür halinde. Anlamaya çalışıyor. Kendini anlamaya çalışıyor. Rabbini tanımaya çalışıyor. Aryan budur. Aryan'a Allah mutlaka bir vesile yaratır, tanıtır. Evet. Usta yolculuğu da böyledir. Biri yola girdiğinde bir süre sonra bakarsın ki yalnız kalmak ister. Kimseyle konuşmak istemez. Ama boşluğun olmaması gerekir. Boşluğun bulurmuş olması eksikliktir. Nereden eksiklik? Maneviyatta bir eksiklik var demektir. Evet sürekli dua halinde olmak istiyorum demiş. Bu doğruydu, bu güzeldi. Ama içinde boşluk var. Bu duanın boşluğudur. Bunu tamamlaması lazım. Yani gönlünün boşluğunu doldurmak için sohbetini Allah ile yapması lazım. Hem boşluk var, hem de eğer sohbetini yapmıyorsa, duasını yapmıyorsa, halini, derdini Allah'a arz etmiyorsa boşluk oluşur o boşluğu Allah ile olmakla doldurmalıdır. Sonra dolar o zaten. Evet Allah'a kelam